Merhabalar, Kurban Birleşmiş Mümüş'ün birinci geleneksel podcast hoş geldiniz. Bugün yayınımızda sayfa hakkında, genel müzik hakkında, güncel konular hakkında konuşmaya çalışacağız Aynen. elimizden geldiğince. Daha baştan tanıtalım ki kendimizi Kimimizin tanıtalım de. önce. Ben Admin Bora. Ben de Gök'tan Admin diye Admin. Ben de Oğulcan. Yani aslında kimliklerimizi bu şekilde açıklamak biraz garip oldu. Yani... yani... Çok olması da... gerekiyordu bir yerden Aynen sonra. yani böyle kimliğini açıklıyor. Limpesto bile hani kimliğini açıklıyor. Aynen, bu aslında. akşam konseri var bu arada. Tam şu saatte. de konseri başlamış, başlamış. olabilir. Evet. Ben merak ediyorum böyle bildiğimiz biri mi çıkacak diye. Çünkü o böyle gizemini falan koruyor. Sezim dedi yok benim dedi. Herkes ya. herkes ben Limpesto'yum diyor. Kim, kim bu kim, Limpesto? Kime inanıcamızı şaşırdım. Aynen açıkçası. yani. Aynen şey gibi hani, böyle... hani içerikler güzel. Evet evet böyle evet. şey o. Böyle kendini böyle şey böyle manşetlerde Kim bu Limpest? O gizem olayı. Aynen. Yani bilmiyorum. Ben bugün hani albümde tekrar baştan sonra dinledim. Hani merak ediyorum. Bugün konsere giden birkaç tanıdığım var. Hani soracağım yani kim bu Limpest Hani böyle Remister maskeyle böyle çıkmaları falan. Yani bilmiyorum. Evet o bilmiyorum. bir şeyde konser arkadaşım var bu arada. Sanki Deniz Cilmaz'a benzettiler. Sank Öyle sanki benzettiler. maskenin altında böyle çene yapısı. O, bir saçlar o, falan, o, falan o, böyle o, bir o, Deniz Yılmaz'ı andırıyor gibi. Acaba bir efsane bir dönüş yapar <gülüyor> <Mesela> Michael <gülüyor> Jordan ben zamanında böyle Washington The Wizards'ın başına geçti ama bir anda <gülüyor> takıma <gülüyor> da geçti bir anda hani. Bir anda geliyor böyle mesela merhaba ben Lin Pesto. Maskeyi çıkarıp Çıkarıyor. atıyor ben Deniz Yılmaz ya, merhaba. Yani, ben ben Deniz Yılmaz. merhaba. merhaba. Yani, bence değil çünkü kitleler çok farklı ya Tabii. Deniz Yılmaz kitlesiyle Lin Tarz farklıyor o tarz müzik tarzı farklılıyor var ya. Bilmiyorum hani o ototune'la o sesini o kadar değiştirebilir mi? Değil mi? Ya bir de canlıda nasıl yapacak onu? Yani hani ezel yapıyor abi. Ama ezel direkt ototum kullanıyor. O kaç oktav sesini düşürmüş olimpiyası. Bir kere sesin rengi farklı değil yani ben hani Deniz Yılmaz olduğunu düşünmüyorum. Yani duyumlarımıza göre böyle benzetmeler var. Deniz Yılmaz'ı yani alandırıyor ordular. iddialar sadece. Gerçekliği söz konusu o değil. O göz altı morlukları, o dar çenesi, evet. eskiden kalmak değişik saçları. Tabii olabilir o. Hani o rastalı zamanlar yeşil öyle. Bugün... Bomba gibi bir konser bekliyoruz açıkçası. Ha, keşke gitsedik. imkan olsaydı <gülüyor> yani. mesafeler. Kaan'ın sezmesine yani. ben buraya pestoyum desin. O da kendi Aynen. çapında eğleniyor işte. Yani kendisini zaten göreceğiz. Necropsy konserinde bir muhabbetimiz olacak kendisiyle. Evet. En son şarbon eti yememizi söylemişler. Aynen, işte. Aynen. Şey, şarbon vardı dediler biliyor evet, musun? De. Ben onunla karşılaştım bu Zeytin'i de. Kaçtı. Zeytin'i kaçtı 2018'de. Neyse. Köklü konsere gelmişlerdi. Baktım böyle güneşin içinden böyle tamam mı? böyle o Arap şeyi giymiş yani böyle vardı ya fotoğrafı. On o fotoğrafı da. Necromancer. Necromancer fotoğrafındaki böyle bir şey geliyor güneşin içinden böyle. Ben de sıcağın altında Murder King çıkacaktı onu bekliyorum dedim. Aa abi dedim ne haber dedim. Kafası da iyi herhalde hani şimdi zan altını bırakmak gerek, istemiyorum. Gerek. İyi ya, ne yapalım dedi. Efendim dedim. Sonra durdu bana dedi ki koluma attı böyle. Yurt dışından gelen etlerde şarbon var dedi, şarbon varmış dedi, yemeyin dedi. Doğrudur abi dedi, dış güçlerin oyunuymuş dedi. O zamanlar bu şarbon Tabii muhabbeti falan ya. vardı. Haklısın dedim. O günden beri de hani böyle dışarıda et yerken, böyle iki kere düşünmek gerekiyor. Yani kirleniyor. şimdi şarbon dediğin hani içinden de böyle bir şey vardı. Ee, Dokununca falan hani direkt böyle bulaşıyor. Ama şey, beyaz saraya böyle. Böyle zarfı içiyorlar. Zarfı içiyorlar. Şarbon, şarbon geldi. Lan eve gidiyorsun mesela. Suikasyon tabii ki. Aynen. Böyle mesela. PTT kargo şeyi böyle yapışmış. Geldik yoktun. Sen çekiyorsun evine alıyorsun. Bir güzel böyle aa. Kavgamanı ne? Sorarlar diye belki. Bir açıyorsun. Şarbonu susamlar. Her yer şarbonu ki. Hayır sen sen gitmiyorsun bir kere. Şu Annem baban gidiyor. Çok tehlikeli. Kedin geldi. Kedin gidecek be. kedin ne O Dokunmayla bulaşması yani tam bilgisayar açıklaması. Soluma yolu da var biraz Aynen. galiba. Neyse temkinli olmak lazım arkadaşlar, aynen. şarbonlu susam, şarbonlu ekmek, şa şarbonlu gizli single'lar. Single'lar. Yani yani özellikle yani, bu aralar hiç aynen, çıkmayan, Aynen. gözümüzü aynen. dört açıp beklediğiniz zaman. Arkadaşlar hani sizi böyle single çıkartacağız, yeni yılı bekleyin, Sıcak. sizi gülümseteceğiz diyen gruplara kanmayın. Kanmayın abi. E paranızı, umudunuzu yani, kapkırmayın. Yani. Karagonun üstünde yeni single yazar, içine girmeyin. Ön satış, ön yani, yani, satış. İlk sen sahip ol. Dondurmacı der, bak gel yeni single'larım çok güzel. Fırında işte. Hiç ha? güzel hiç gerek hiç yok. Gerek yok. Yani yani bu arada şöyle bir şey var. Ee, kurban birleşti mi abi? Birleşti, tamam. Ben asla, merak ettim de hani, anlık bir birleşti anlık birleşti bir bir kontrol yapayım dedim. Yok. Hani insan bir umut bekliyor. Evet. Ama yok yani sanmıyorum Birleşir yani, mi? Muallak. Şey Deniz Yılmaz yani. geri döner mi? Muallak. Aynen. Yani o, baş... psikolojik, yani hani, o psikolojik aşamayı geçip tekrar müzeye dönmek ister mi? şimdi şöyle bir şey var. Daha önce hani birçok müzisyen yaptı bunu, hani Deniz ve daha önce hani öyle bir kurbanı şey dönemleri oldu. Hani burada pek bizim yorum yapmamız doğru olmaz tamam, hani biz... o grup içindeki olayları bilmiyoruz. O grubun WhatsApp grubunda böyle konuşulanlar <gülüyor> falan, <gülüyor> iyi bayramlar mesajı Ayramlar falan böyle. Deniz yani İlmaz ayrıldı. Yok olmaz ayrıldı, Kerem Tuzun ayrıldı, Özgür kanka ya ayrıldı. Ya bir ara bu Teo'nun, <gülüyor> ben müziği bıraktım, tekrar buluyorum muhabbeti maddi gibi. Maddi maddi kaynaklı. Arkadaşlar ya. müziği bırakıyorum, para bitti, Aa, içki yazan, arkadaşlar ben dayanamadım, geliyorum. Ya, Öyle bir şey tarz... olacağından mı değil? Yok, hani ya bir de işiz. şöyle bir durum var mesela, bak sen, sen şu, an, şu an şu anki işini bıraksan mesela, başka sana para gelmeyecek ama adamın. adamın... Söyleyeceğim, ama, söyleyeceğim. adamın fırını var. Ama şimdi bak, bu fırın olayından emin değiliz, bak şeyden eminim. Babasından miras kaldığına eminim. Hani bunu birinci ağızdan duydum. İsim vermeyeceğim. Birçoğumuz takip ediyordur. Ama fırın olayına emin değilim. Hani ekşi de yazılan o entry'e göre. Zaten bütün trollerin hani başlangıcı. Evet. O evet. orada bir şey. Hani için. biz çıkarmadık bu susam olayını. Evet. Sonra şey olmasın yani. İşte denizilmez geldi, abi. bilader, hani ekmek mekmek. Yani yok. Zaten ben çok ekmek tüketen bir insan değilim. Hani zararlı diyor o ki. Özellikle beyaz ekmek var. Tam ya. buğday yemek yani. lazım. Abi o da tamam gibi oldu ama ya. sağlık şimdi sağlık koşulları bunu gerektiriyor tabii sen hep evet. böyle beyaz etmek yersen affedersin göbeğin büyür tabii ama o kelimeler yani onları bitlememiz lazım ya güzel. gerek yok ona o kadar küçül de olabilir aslında tabii ama bipleriz ya onları ben ama sen yani bitlenir orada ya, a... Ve sen ya. bitmeyeceksin <gülüyor> burada yani tabii evet bir aradan sonra arkadaşlar evet, arkadaş. birkaç değiliz. Abi şöyle bir şey var. Biz bunu canlı yayın yapmadığımız için montaj verebiliriz. Şu an arada biz böyle konuşsak, böyle geyik muhabbeti çevirsek ama ben desem ki arkadaşlar şarkı giriyor desem. Ya mesela bak böyle yapsam şarkı giriyor Hı. desem nasıl olur? ne bakalım? Tak! Seni hatırlarım, başka bir sen aradım hmm. Küçük odamda aşk için yaptıklarım Kasete başlıkları, geceleri televizyon, açık kitap sayfaları düşününce düşününce aşk konuştu zamanları aşk. İçin Tüm yaptıklarım Senin için Tüm zamanım Tüm kavgalarım Senin için Aşk için Tüm yaptıklarım Senin için hmm. Tüm zamanım Tüm kavgalarım Senin için Sessizliği seçerdim Olsaydı her elimde hmm. ama konuşmam gerek eninde sonunda hmm. bugün her şey yolunda. Olabilir. Tüm aşıklar cennettedir Ola ki gideriz bir gün Biz de cennete Eğer düşünürsen Eğer düşünürsen Eğer Aşk için Tüm yaptıklarım Senin için hmm. Tüm zamanım Tüm kavgalarım Senin için Aşk için Tüm yaptıklarım senin için Tüm zamanım Tüm kavgalarım Senin için Geldik bak, gördün mü? Yani... Bu işin olayı orada, o çok güzel bir Biraz olay. Biraz şey bir, Garabelle gibi. Hop buradayım. Aynen, hop buradayım efendim. Niye buradasın? Şey Ama şimdi şeyi de düşündüm mesela, hani podcast'te şarkı koymak şarkı hani. Şarkı koymak. Ama, Ama genelde... Evet. Olabilir hani, çok böyle kişisel girişim podcastları oluyor ya. Her şey zihninde. <gülüyor> Lütfen kendine inan. Ben öyle podcast'ler dinledim böyle, hani insan şey oluyor böyle, yapabilirim hani... Örümcek Adam böyle o ilk Toymak galiba filmler duvarın yanında eline bakıyor, bakıyor böyle, böyle elinden dikenler çıkıyor, çıkıyor ya o şeyde istediyorsun ya ellerine abi. bakıyorsun böyle. O iyi filmdi aslında ben beğeniyordum. Birincisi güzeldi, ikincisi de güzeldi. Şundan sonra zaten ben ben, ben de pen, pen çıkacak derler afişi fen yayınlandı ondan yani. sonra. Ama şimdi i̇şte Sony'nin salaklıkları. Yani şimdi o film muhabbeti çok bizim şey. Çok karıştı. Bizim aklımıza yani, alın yani. zor. Yani bizim, bizim şeyimiz. değil bizim yerimiz değil. İyiyim. Gerek yok. İyiyim. Ama Recep Tayyip 1 ve 2 mesela en güzel filmler yani, o, var. Orada dur bakalım şimdi bak. Recep Tayyip 1 ve 2 güzel Aynen. bir film. Ben bunu hani linç de ben bunu şey, şey yaparım söylerim abi. Recep Tayyip 1 ve 2 güzel bir film. Bence de. Hani bak şu an tam böyle franchise oldu ya, ona döndü. Mesela Hatta o filmle alakalı bir sürü olaylar dönmüş. Ben Facebook'ta okudum i̇şte bir adam falan kazıklamış falan diyorlar şan falan. Bilgin adamın birinci ağzına Facebook gönderi oluşturmuş. Evet arkadaşlar şu an instagram sayfasındaki takipçilere bakıyorum ve tam tam olarak 200 takipçimiz bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> şu an sayfa ekmek yiyemiyor. Mesela olacağın senin top böyle top 5 böyle Türk sinema tarihinin en iyi filmlerini sayar mısın kendince? Ya şimdi Türk, Türk sinema bu arada. Direkt Türk sineması başladığından beri mi? Ya gitmesen Yeşilçok'a gitme şimdi mesela. Tamam yani. ben hani 90'lardan alıyorum. Yani, şimdi bak olsun. beni en çok ya bir kere abi Gora hani Hiç. kendimizi bildiğim biz bile hani yani o çocukluğumuzdan, ben ufak çocuktum yani Gora'yı izlediğimde Hani onun replikleri hayatımızın bir parçası oldu hani bunu Türkiye'de kimse inkar edemez yani O Gora'nın replikleri parçası oldu o yüzden hani ben birinci sıraya Gora'yı koyuyorum abi ikinci sıraya ise e, zamanında bu e, Babazula'nın ilk film müziklerini yapmak için böyle kuruldu Önceden Zendo Babazula, sonradan Babazula oldu bu film müzikleri yapmak için Bu Tavutta Rovashata diye bir film var Bu dayı var ya hani Ezel'deki dayı. O oynuyor. Aynen. Tuncel Kürtüs. O Ahmet Uğurlu var. Hatta bir ara Best oynamıştı. O oynuyor. Hani o gayet güzel bir film. Hatta hani spoiler, filmin sonunda bir tavus kuşu gibi bir şey adam kaçırıyor, pişiriyor, yiyor falan. Babazların tavus havası diye bir şarkısı var. O giriyor hatta orada. Hani o film gerçekten duygusal bir filmdir hani böyle. Hani psikolojinize etkileyecek bir film. Hani öyle komedi değil, dram daha çok. Hani onu dinlemenizi tavsiye ederim. Onun yanında Üçüncü sıraya ne koyabilirim abi her şey çok güzel olacak. Hani siyasi bir amaç yok yani öyle düşünmeyle. Yani her şey çok güzel. Bir kere samimi bir film hani düşündüğün zaman. Yani... Gerçek bir film. Aynen aynen. Hani... Her böyle insanın şey, başına gelebilir. bir şey. şey. Hani biraz güzel ama ol olamayacak aynen. bir şey değil aynen. yani. 4-5'e Recep'edik 1 ve 2 zaten Herkes bir Aynen şey. Recep'edik 1 ve 2 Aksin iddi adam suruyor komik yani o şişeyi fende yürüyor olsun Karambar kameraya var karambar Yani o komik bende Hani kartı filan gösteriyorsun A Aynen. abi yani O fotoğraf çekiyor Aynen ki. Şey böyle voleybol İkideydi mi o voleybol oynama şeyi sahilde Birde mi yediyormuş Birde o, bir o otelde gitti otele gitti İki ya İkide şey ya o anaynesi Ha. 3-4 yapılacak listesinden böyle. PES falan atıyon Hakan koşuyor. Aynen, aynen. Patron yarısı. PES'e de yani. galiba PlayStation 2'de falan Yok, 3'te atıyon 3, de atıyor 3 de atıyor ha, yani. Üç. aa bak aklıma ne geldi Bora. En son Fenerbahçe Şampiyon Ligi'nde gittiğinde PlayStation 3 reklamları Ne zaman? PlayStation 4 çıktı, 5 çıkacak mı? Ne zaman çıkıyordu? 5. Duyuruldu sanırım. Hı, Duyuruldu sanırım. Yani tamam, tamamen o zaman. Duyurulacak, konferans yapılacak. Fenerbahçe Şampiyon Ligi'nde gitti mi? gitmedi. Valla geçelim, geçelim bu konuyu. Kurban izliyordu. daha aktif bir gruptu. Evet, kurban da aktifti. Her da şey daha da güzeldi ya. Evet, Fener da aktifti. Ben de aktif. Dolar kuru düşüktü, euro kuru düşüktü. Aynen. Altın bu kadar değildi. Michael Aynen. Jackson, Michael Jackson. O kadar değil tabii. 500 liraydı. Benzin ucuzdu. Orada Michael Jackson ölmemiş. Abi şey diyorlar Arjant yok o o, Ay, o e Şey ya. Michael Jackson adada o adadaki de elbisti. Kim ne? Giriyor. Sibir tarafında. bir şey var, Michael Jackson evinde Michael Jackson hayaleti geziyormuş. Geziyor. Öyle geziyormuş. Aynen. Buğimiz şey, bir şey. I am bak gece evde, evde oturanlar <gülüyor> diye sesler duyuyorlarmış böyle. Ha <gülüyor> yani onlar falan duyuyorlarmış. Oraya. Hani ben bilmiyorum tabii. Yani bunlar hep dedikodu. Dedikodu var. Evet. Ama hani olabilir. Michael Jackson bir de çocuk tacizii var. Neyse bizim nerede yani yani düşünüyorsunuz? Onlar da çok idniyaver, yani. yani, çok tabii. çok güzel. Ben soru sanmıyorum yani. Sanmıyorum. Yani sen siyahisin, siyahlere Cİ karşı böyle siyahlığın iyi olduğunu karşı mücadele yapmaya çalıştın ve çocuklara tarif edeceksin. Mantıklı gelmiyor. Hatta biz Türkçe olarak mi yapıyoruz? Bize. Yani, yani, bizim Mike Jackson yani. müzikal <gülüyor> anlamda bence dört dörttik. <gülüyor> Ama hani off the wall öncesi biraz daha böyle daha böyle zengin oluyor. Aynı bence. Hani o Jacksons family, kardeşleriyle yani böyle. Yıl böyle. Aynen. Kinder ziyarken dinlenebilecek müzikler diyor. Ama mesela an, o ki... Off The Wall'dan başlayarak o albümden hani o son albümlere kadar, tabi öldükten sonra bende bir sürü albüm çıktı evet. adamın ama ben hani dinemedim onların hiç birini. Ben o Blue Dance Floor albümünden sonra bıraktım yani o dinimini. Bu arada Yüzeyken konuşuyoruz, Yüzeyken katlamış Türkiye Adana. Ciddi misin? Ciddiyim. Evet. Gerçekten be. Ben bu, bana çok evet, şaşırdım yani. Hatta Duyduğum kadar kan boşluğun sende kostüm bile hazırmış Allah Allah Bu iyi Rasim Ozan Kiftongal'ı Kostüm var üstünlüğünde Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya yanlış anlama yani şeymiş yani bir, Şimdi Rasim Ozan Kiftongal'ın da şimdi nagiyen ilişkisi ilişkisinden var yani. Böyle bir adamlığı var yani Arkadaşlar bu espri şu an TCK'nın bütün maddelerine uygun olarak <gülüyor> Hiç hazırlanmış Hiç uygun değil bence evet. Arkadaşlar yülo yücüne falan katılmıyoruz Yani öyle bir yanlış anlaşma olmasın ya Gökhancığım var mı böyle şey? Gökhan şu an hepimizi T.E. kafaya aldı ölü ölü sahitle haberini aldım ben ya, ölü sahitle çok ne hani, ciddi alınacak bir şey yok parmakları dolma gibi zaten güvenilmez ama. ona o klerbi çoban ama sin çoban <gülüyor> sin çoban o klerbi dedin neydi bizim klerbi adı? hangi o dönence işler ilahit iş değil <gülüyor> mi arkadaşlar Hani bunu kutrolde söylüyorum. Deli Vahit'in şu an reklamını kesinlikle yapıyoruz arkadaşlar. Ya dinleyin, adamı abi dinleyin Mesela abi. bu Cobra Murat Show vardı, bu Laf Sekil aynen, tariften çıktı. Aynen. Abi Deli Vahit bir adam çıkıyor orada. Bu hani Trak Res'ten, roman diye hitap ettiğimiz kesimden bir ağrımız. Abi adam klavye çalıyor. Ama hani o dinlediğiniz pro gruplarındaki klavyecilere bin basar adam dönenceyi klavyeden çalıyor. Bak vokal kendisinde, ritim kendisinde, alt yapıdaki enstrümanlar kendisinde ve Hani şarkı sürekli süslüyor. Youtube'a yazar... aynen ya, o. Geçişler. Tı tı tı tı. Akor geçişleri hani çok iyi. O ya. şey, Deli Vahit Dönence yazarsanız Youtube'a çıkan hani ben tavşederim üzerine. Kesinlikle trol yapmıyorum. Ha, kesinlikle reklam yapmıyorum. Yani şu an Barışman şu an hayatta olsaydı eminim en ben, Bence severdi çünkü bak Dönence hani bence Türk rock tane hatta Türk müzik tane en iyi düzenlenmiş parçalarından biri. O o epik giriş, o aradaki sakin bölüm. Tam. Hani bence gayet güzel. Arkadaşlar şimdi araya bir şarkı alalım. Birkaç dakikayı birlikteyiz. Gireyim mi tekrar? Ee, bak bak. Tak Sıfır arınlarından tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Ee, ünlüler hakkında konuşacaktık. Evet, sayfaya like takip ettiğim ünlüler hakkında hem de. Değil mi abi? Ben hiç beklemiyordum açıkçası. Bu sayfayı açarken benim amacım hani bilelim, sevdiğim içerikleri yapayım. Hani bu tarz insanlar gelsin sayfada takılsın. Hani bu kadar büyüceğimi de tahmin etmiyordum. Abi, şey çok şaşırdım. İlk zaten Arabacı Araba takip etti aynen. önce. Aynen. Bu Atina'nın eski bazktiris. Şu an göz aşkı tetesiyle çalışıyor. Evet, yani. Kaldıracından yani. boş işler. YouTube çeken. Aynen. Ee, şöyle oldu bu Bartu Küçük Çağlayan'dan bahsedeyim önce Abi ben Bartu'yla alakalı meme yapmıştım oh, bu, his ear, uh, his ear Hani biraz ofensiv memeydi Abi ben yaptım bunu, o gece duşa girdim Evet Abi duştan çıktım, telefon işte bakıyorum bildirimleri böyle Daha sayfonda yeni zamanları böyle Abi böyle bir şey var, bildirim var işte beden olduğunu Ben görmedim işte önce. Bu ne, bu kimden dedim Baktım, Bartu Küçük Çağlayan'da dedim. Yaptım, bu yanında mavi de var, vav wow, yaptım tamam mı? Hani önce inanamadım. Böyle mesaj falan yazdım, şey böyle tanıdıkları, hatta bizim gruba falan yazdım. Ay, yani, mesajı anlama güç biraz ya, sanırsam, sanırsam. Ya o, öyle o tarz şeyleri yapıyor, yapıyor, yapıyor. Daha yapıyor. Yapıyor. Yani. çirkin şeyler yapabiliyorlar. Ya, bilmem hani... Gördü tamam, gördü diyelim. Yorum attı. Sonra bir de takip Bir de ertesi sabah takip etti biliyor musun? O gece, yorum attınca gece geç böyle bayağı takip etti. Aynen. Neyse çok da dinlendirmeyelim de ''Aa yanlışlıkla takip etmişim lan bu ne?'' Bittik diye ya yani. Aynen. yani. Kansiyozum'un takip etmesi. Ya Kansiyozum, yani. ya şimdi şöyle Kansiyozum'u sevdiğimiz bir abimiz. Zaten ben hani bu kök grubunu mesela dinlemeden çok çok daha önce hani müzik dinliyorum ama hani bu tarzı dinlemeden önce Kan Sezium hani dergilerinde, mizah dergilerinde falan olsun, yazılarını falan okuyordum sürekli. O hani onun bir çizimi vardır kendi yüzünün çizimler. Neyse, hani oradan severim zaten Kan Sezium'u. Sonra baktım Kök diye bir grup var abi. Hani o Kök'ü ilk keşfedişim, bunlar 3 ya da 4 sene öncesinde falan. Abi baktım Kadro'ya ulan Necropsy'den Cem Ömeroğlu. Sonra işte baktım Kuru Kerem Tuzum. diyor ulan nasıl grup, davulucu kim lan dedim. Bir baktım Kan Sezium'u, ne alakalıydım. Değil mi? Hani Kan Sezium'un hani müzikle ilgilendiğini biliyordum. Twitter'da tool falan paylaşıyordu bir ara dedim vay dedim süper grup olmuş en yani. dedim o bilmece albümler falan baştan sonra defalarca dinledim defalarca böyle hani gerçekten baya güzel yani dinlemenizi tavsiye ederim dinlemediyseniz yani hoş yani kurbanın yokluğunu doldurur mu Doldurmaz. Doldurmaz doldurur doldurur abi bak şöyle düşün. Çok, çok ayrı zaten kıyaslama yapmayalım bence kökün albüm kurbanın bazı şarkılarının çok çok Deniz denizimaz gibi kofun ağzına sokuyorum mesela Yok abi Cem Ömeroğlu gayet beyefendi bir anıydı. Sahnenin altına Sakin... girip... Şey yok o sahnenin altına girip... Sakin... Bana fena fena vermişti, vermişti. biliyor musunuz Zeytinli'deki konserine? Zeytinle gelmişlerdi ne alakası? Bende en önden izlerim kalabalık değildi zaten çok. Black Tooth var ya... Bunlar Black Tooth, abi uzattıkça uzattı, uzattıkça uzattı... işte yok... Mo moş lütfen yaptırıyor. Bu kökün sahnesi kısaldı tabii biraz böyle. <gülüyor> Olur öyle. Aynı Olur bu yılki babozluğun başına gelen olay. Babozlu hey, o bu, bu seni abi. Çok çok kısa. Çıktı festivalde. Tamam mı? Yarım saat bir çaldılar. Şey. Bir açılış yaptılar. popçe çaldılar. Bitti. Aynen. Ben sesleniyorum, Murat abi abi kervan yolda diyorum. Yeni şarkı dedim. <gülüyor> keşke dedi. olsa dedim. <gülüyor> Aynı şey yüz yüzeyken konuşuruz da başına geldi aslında. Yüz yüzeken. Yani bak çok bir fan olduğum bir grup değil. Orada Açar, zaten mi? grip olayları oldu. Uzattılar. Sonra bir yüz yüzeyken konuşuruz. Da onları bir saldırdılar. Aynen. Garip şeyler oluyor. Bir şey oldu. E, yüzeyken konu Bu Greenify Fest'e gittim yazın İstanbul'da. İşte palmiyeler, Ufuk Beydemir, Jacuzzi, yüzeyken konuştu. Sonra Macy Gray çıktı. Abi. Ses sistemi sıkıntıdan o. Küçük, küçük, çiftlik bahçede oldu. Şimdi palmiyeler çıktı. Çok sıkıntı yok seste. Ufuk Beydemir çıktı. Biraz böyle bir hafif olur gibi de kutayın mikrofon bozuk. Hani Kuzen karakteri tepkimesi şaya ters bir. Delirdi böyle. Tam mikrofonu yere falan attı ve elaya titriyordu. Biraz sonra indiler sahneden. Son yüzeyken konuşsuz birkaç defa ses gitti. İşte kan boşluk herhalde şey yaptı. Dedi işte daha iyi sahnelerde, daha iyi organizasyonlarda görüşmek üzere dedi. Hani iğneledi. Hayır yani. Ama ya yani şimdi sahnede aksaklıklar olabilir ama bak bu bir olur, hani iki olur. Sen bunu orada arka arkaya üç grupta da aynı şey olmuş. Ve bunu düzeltirsin. Yani isim vermeyeceğim böyle kendimi ana sahneye çıkaran bazı insanlar var. Deme, değil mi? mi? mi? Onda niye böyle şeyler oluyor. Arkadaşlar şey. bu festivaller siz katıldığınız süreci olur. Yani oda mesela ne oldu biliyor musun? Ee, hani şimdi alakasız bir şekilde. Zeytinli yine. Zeytinli arkadaşlar. Bize yakın oldun hani oraya gidiyoruz. Ee, Pentagram. Geçen seneki konserde abi ses gitti dışarıda tamam pentagram içeride çalıyorken hani o gün falan böyle aa böyle devil hornlar havada uçuyor böyle yumruklar Farkını falan Farkını bildirin İçeride tabi o sahnenin içine veriliyor ses Böyle fark etmiyor, milleti ıslıklıyor duymuyor var bir, bir, bir, bir buçuk şarkı çaldılar öyle, sonra bir içeri gittiler Abi rejidem de kimse demiyor mu o sahne arkasından Abi bir kişi fark etmiyor yok, yani. ses yok, hani şöyle ve o sound çek masasında o Tom Meister Şöyle yapsa ve hani o elin araya gitmiş. zaten. Değil mi? Yani biraz keriz konumu düşürdüğü gibi hissedim. Ben üzüldüm hani öyle o zaman. O gün Sansun'un da başına gelmişti. O gün Moğollarda da oldu o. Şey değil. Değil. o gün da oldu. Akustik o günün Sansun'un. Bak bu yandan onun ismini söylemeyeyim. Gerek yok kim olduğunu biliyorsunuz. Bir an çıkıverdi böyle bir anda. Kimse de izlemiyor adamı. Öyle sadece oraya ön sıradan yerleşmek için gidenler oradan gidemiyor zaten. Ama onlar kalıyor be. Yani sen yapar mısın öyle bir şey bilmiyorum. Ben yapmazdım en azından. Garip ya, yani. seni kimse dinlemek istemiyor. sen niye çıkıyorsun? Garip bir sahane Abi herhalde. şimdi o... Artık onlar çok şey konular, ben... İnşallah. Söyleyeyim. O hani savunuyor yani sonuçta yapıyor adam hani bir şeyler onu Ya şu müzik diye. adı müzik adını ben yapma. Ben şükrediyorum, ben bir şey söyleyeyim. Ben ayrı ayrı izleyeceğim. grupları bir arada izleyeceğim. İzlemeyeceğim grupları bile izlediğim oldu böyle. Ama hani biraz da üzerine düşünmesi lazım. Bizim karışımız tam olarak şu aslında. Her ya, yardım aynen. yaşarken, yaşarken öğrendiniz. ya Bu şöyle Allah rahmet eylesin Allah söyleyelim ya buradan. ya Şöyle bir olay var. Ya tamam müzik adına bir şeyler yapılması çok güzel bir yani olay. Daha fazla konserler daha fazla etkinlikler. Yani alt gruplar da gelsin. adını hiç bilmediğiniz insanlar da gelsin. Hani tamam festival yapıyor abi. Her yerde her şehirde festival var. Yok Konya'da, yok Düzce'de, Bayburt'ta. Çok güzel. Artık çok yani tek düze, ne bakıyorsun yani. ismine. Yani. Tamam ben şeyle karşılarım. Hani tam oradaki insanlar gelemiyor, gidemiyor da. Abi ana bir festivalim var senin. O yaptım. Yıllardan beri o sahilde yapılan. Yani onun biraz üstünü düştüm yani ya abi. Eminem'li festivali ne evet. olsun. Ya tanıt. İnsanlar dinlesin. Hem bu grup yani. Müzik çok zor bir olay zaten. Yani kendinizi tanıtmanız, da yani, kolay iş işte değil yani. Ben o şirketi tebrik. Bu, ediyorum insanlar, bu insanlar çünkü yıllardır belki, yani bu gruplar kendilerini göstermek için yıllardan bir belki şeyler veriyorlar. Yani biz kendimizden biliyoruz. Yani kendimiz çok çabası artık. Yani kendi grubumuzu tanıtmaya söz Olma, ol, ol, Olmuyor. Olmuyor. Yani Olmuşsun maalesef. Be. Maalesef. Ya bilmiyoruz. Ama aslında kendi ülkemizin içinde mi? Yoksa diğer ya ülkelerde de kendi şeyinden kaynaklanıyor. Artık eğilmeyelim şey de oldu yani Müzik mesela. kültürü de genel global olarak müzik kültürü değişiyor. de yani işte. artık grup tabii, olarak müzik bak, şey yapmak çok zor. Şu an yeterli ekipmanınız var. Kayıt alıp bir albüm yapabiliriz bir gecede ama eskiden böyle değildi işte ne bileyim stüdyoya gidilirdi. Bir hani çalışma tabii. yapılırdı. Daha, mesela, daha böyle bir doğal. Ben doğaldı. bir gecede yani. trapçi olabilir mi mesela? Ya tabii yani, Hitler, çok çok olmuyor. Aynen. Ya o emeksizlik işte mesela Şimdi Spotify'dan, Apple Müzik'ten, Deezer, YouTube bilmem de oradan dinliyoruz müzikleri. Abi mesela hani sayfada falan paylaşıyorum işte kaset plak koneksiyonu. Mesela önceden sadece bunlar vardı. Yani başka seçeneğiniz yoktu ve hani en basitinden aldığın zaman bir albüm. Atıyorum ne aldın şu an kaç var. Mesela kesme şekerini tut beni düşmeden albüm, Tamam mı? Aldın o albüm hani şey yapamazdın. Ne bu albüm? bakayım. Yani bu şarkı neymiş tıkla. Ha, bu ne lan kafa yoktu. Sen onu Walkman'in müzik setine koyduğun zaman hani... Dinlermek zorundaydı dinlerdin hani Dinle beğenmezsen de sarardın bu nelerdi. Tabii. Ve hani şey vardım onu e, seçerdim gittiğin dükkandan. Evet. Hani bir albüm kapağı bile Alman'da etkilerdi seni evet. böyle. Bakar neymiş ya böyle falan. Evet. E şimdi o olay yok çok hazır yani Spotify seni dinleyeceğin sanatçıları bile yani önüne getiriyor bak bunları seversin bunları seven bunu da severdi. Ya ben belki tam onu seviyorum ama onu sevmeyeceğim ya da ben başka şeyler dinlemek istiyorum. Aynen. O gün belki ben demek istemiyorum. Ben de dinliyorum ben. Bunu açıkça söylüyorum yani. Ama evet. o gün dinlemek istemiyorum ben sana kardeşim. Değil mi? Haftalık keşif. O yüzden bak, hani bu bak pahalı bir hobi ama güzel bir hobi. Güzel yani, bir yani ben imkan olan herkese tavsiye ederim ama tek uyarım olacak arkadaşlar. Gidip ne bileyim bu hani kitap satan, müzik satan dükkanlar var ya alışveriş merkezlerinde böyle doktor Anladım. kısaltması. Miener. Aynen aynen oradan pikap almayın o şeyde plak down tarzda... plak çok kötü bak birincisi oradaki pick up'lar abi sen ona gideceksin 500-600 lira vereceksin malzeme olarak çok Tabii. o iğnesi zaten o pickup'ın pick iğnesi dandik malzeme. falan görünüşe para veriyorsun plaklar desen abi burada yanara gidiyorum abi, plaklar öyle bir davranıyorlar ki hani Tekerlerde öyle akşamları gazeteleri toplarlar ya satılmayan gazeteler. Abi aynı öyle böyle plakların jöetimi açılmış, böyle kapaklar yavulmuş. Çok fazla yani var ya. Mesela, ve ve pahalı hani normalden. Evet. Mesela gidip hani müzik marketin ismini vereceğim çünkü hani gerçekten oradan alır. işte Zihni Müzik, hemur Müzik, işte Atlantis Müzik, Rainbow Records işte. Buradan alacağın bir plak oradan çok daha ucuz da olacak ve hani para gitmesi gereken yere gidecek yani. E ben öyle düşünüyorum. Yani. E şimdi Limpesto'nun da gece satışa çıkacak lansmandan sonra ben almak istiyorum. E, Deniz Elmaz imzalayı yine alttan. <gülüyor> e, yani. Aynen. Susam işlemeli tabii ki. İmzalayı iyi ya. Yani. Yani güzel bir şey oluyor. Abi bunun yanında bak bayağı kaydık. Abi gayesi Akyol zorun mu attı Sarko'ya? Ben çok şaşırdım hani bak. Bartu Kişik Çağlayan'dan beklerdim ama Gayesi Akyol'dan <gülüyor> beklemezdim. Yani Gaye saklı şey gibi böyle ya Şey yazdı ya bir de okay, evet. Dur bayılma yazdı ya o özellik mesaj var Yani Soyko'da paylaştık mı bilmiyorum da Böyle yorum atınca Allah böyle bir cevap verdi böyle Dur bayılma yazdı Dur bayılma, <gülüyor> <gülüyor> Dur, bayılma. Neredeyse <gülüyor> kalp krizi geçiyor Ya ben çok sevdim var. Yani. hani İkisi evet. beğenmiyor şu an etrafındaki hani Gaye Soyko'da Ama ben şeyi beğeniyorum bu Soyko'delik böyle Türk müziği. Biraz ve... etnik kişiliği karıştırıyor ya şey, bu Türk sanat müziği evet, tarzı evet. sözler böyle etnik Benim hoşuma gidiyor şahsen <gülüyor> Güzel. Zaten çiçek elemanlarıyla çalıyor. O adamların yaptığımızı da dinlerim. O çiçek niye dalma? Abi tam bak dalma demeyelim. Aslında onlar müzik yapıtları yaparlardı. Şu an çiçek vakit ayırmıyorlar bence. Ya, da dalmadı mesela. Onlar da öyle Şey yapıyorlar mesela. Öyle ama bak şöyle şu çiçek elemanları bir arada var. Yani, yani yine yine, yine, <gülüyor> yine çoğu projede birlikte var ya. Oğlum bu bir tuzak var, gayet Ve şöyle şey, Çağlan Tekil var, hani bilen bilir. O işte bir Facebook postunda bana sordum, hani Çilekeş birleşmez değil mi? Büyükten dedim. Bu sefer birleştirmeye çalıştım, çok uğraştırdı Ama Görkem ve Ali dedi, gayesuyla çok meşguller dedi. Hani zaten takip edenler biliyordur. Hani feci bir konser programları var. Sürekli Avrupadalar, hani gün aşırı konser veriyorlar. Yani o yüzden hani sanmıyorum Çilekeş'in birleşeceğini. İnşallah. Bilirsin hani yeni şarkıdan ziyade konser monser isterim yani. Ya bu arada yani konuya geçmek istiyorum ben artık şahsen. Hangi konuda? Abi? abi James Heffield, değil mi? Değil mi? Evet. Ben ben halen bir haber gelmedi. Çok olarak. kötü durumdaymış. Alkolik adam. olmuş. Evet. Abi hani adam zaten alkolik, uyuşturucu ve drug edik bir adamdı ama bildiğim kadarıyla hani bize yansıtılan o 2003'te o Stained Danger çıktığından beri o albümün belgeseli vardı yani oradan izlediğinden biliyorum. Adam kullanmıyor diye biliyorum. ben. Tövbe etmiş görübüyü. <gülüyor> Tövbe etmiş. <gülüyor> Aa, son zamanlarda o tipin, ben almışıyordum evet, kilo alması, yaşlan e e çökmesi e böyle. Işte, Yağlanmış. Benim enişte de açık viskiden aynı şekilde böyle olmuştu. Mi? O viski yapıyorlar, o direkt viski. Reha'ya re re re girmedi re ama. Yer altı, yer işi yapar tamam. Ya ama şey hani o, o, o tarz alkolik birisi başladım bir anlar hani bir bire iki böyle kır kırıldı karışıyor. Ya yani kendi viskini şişesini içtim şey abi. Şimdi şöyle i̇şte düşün. düşün. Şey. Seyirciler adına da özür. Hani Metallica'nın çok kaybedecek bir şey yok açıkçası. Yani para zaten adamlarda görülen. Hani bir şirket zaten o gruptan ziyade artık. Bu sene hani Metallica zaten Avustralya ve uzak da turnesini iptal etti sanırım. Yani bayağıdır meteoku izlemesin ya da ilk sefer meteoku izleyeceksin planını yapmışsın biletini almışsın uçak bileti otobüs bileti neyse hop iptal oluyor evet, yani evet. ayrıca şöyle bir şey de var böyle artık grupların süreleri de dolmaya başlıyor yani bir süre sonra adamlar konser verememeye başlayacak o yüzden böyle insanlar bir şey üstte kalıyor seride sanırım evet getirdi İşte <gülüyor> Scorpions 20. Veda <gülüyor> turnesinden <türü gülüyor> onlar veda mı ediyor evet. bir şey mi hazırlanıyor onlar belli değil. Garip evet. garip şeyler ama dediğim gibi hani zaman da olmak üzere evet. bu adamları bir daha belki nerede bir aylık ya da iki aylık belki çıkar diye düşünüyorum. Teoman da müzeye dönmüş bu arada bir <gülüyor> gün zaten dönüp duruyor. Mevlana, Mevlana oğlu. Neyse ya. Neyse. Öyle. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum Bugün zaten düşürür. bayağı uzun oldu evet. yarım saati doldurduk diye düşünüyorum. Konu da bitti. Sınavımızı gelirse yani, Aynen falan. çok boş yapmaya da gerek yok. Yani hani yeterli ilgi alırsa ben devam edeceğim düşünüyorum. Hani Belki bunu videolu böyle daha sohbet tarzı bir şey taşıyabiliriz. Maske, limpe so muskeler? izin maske <gülüyor> yani. maske ederek. Şey sabah programlarına baskite gök özel sadece böyle. Sen kansız mı böyle? Ya da kansız defa o Jamie'un masın şey falan. Aynen. Öyle. Kendinize iyi bakın. Eğer buraya kadar dinlediyseniz zaten. Olsun. Gelin maalesef. gelin size inanayım yani. Yani yarım saatinizi öldürmek için çok daha güzel şeyler verebilirim size. Aynen biz de kendimizi, kendimizi ediyoruz. Biz muafiyet. Bakalım güzel şeyler döntüler alırsak devam eder yani. O zaman konuşuyoruz. Son bir şarkıyla son bir şarkıyla kapatıyoruz. Kendimize çok iyi arkadaşlar. Mı? Son 2 3 4. İyi vardaldım diallerinden güney rüzgarları esiyor sanki kayalara çarpar Altyazı M.K.